Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu ve selamü ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hucurat suresinin 7. ayet kelimesinin son cümlesindeyiz arkadaşlar. Ayeti şöyle hızlıca okuyalım. Eslamü billah ve alimü enne fîkum resulullah. Bilin ki sizin içinizde Allah'ın Rasulu var. Levyutu'yu okumti kefidin minel emre le anettun. Eğer siz işlerin çoğunda o size uysaydı, siz ona değil de o size uysaydı le anettun. Perişan olurdunuz. Walla ki na Allah'e fakat Allah habbe ileykomu iman, İmanı size sevdirdi ve zeyyene hu fi kulubikum ve kalplerinizde onu süsledi ki bu sayede yani ve keraha ileykumül kufra ve küfrü size çirkin gösterdi vel fusuqa fıskı da vel isyane ve isyanı da size çirkin gösterdi de yani burada yarım kalıp kalmış cümle onu tamamlayacağız. O sayede o size değil siz ona uydunuz diyor. Cümlenin tahtında "Ula İke Humur raşidun. İşte bu imanı kalbinde sevdiren, onu süsleyen, küfrü, fıskı, efendim isyanı çirkin görenler raşidun. Rüşt sahibidirler. Hak yolunda sarsılmadan dosdoğru giden zatlardır" dedik. Rüşt hak yolunda salabet metanet ve kemaletü, kemal-i isabetle dosdoğru gitmektir diye bir cümleyle de elmandı Merhum izah ettik. Sonra arkadaşlar 8. ayet kelime kısa bir ayet, فَضْلًا Allahi ve Yani bu neyin, ne sayesinde oldu bu? Sizin kalbinize imanın sevdirilmesi, küfrün çirkin gösterilmesi, işte peygambere itaatin lüzumu ne sayede oldu? فَضْلًا مِنَ الله. Allah'tan bir fazilet, Allah'ın bir ikramı sayesinde oldu yani. Bunu da siz başarmadınız diyor yani Cenab-ı bize. Ve ni'met ve onun bir nimeti sayesinde oldu. Vallahu alimun hakim. Allah'ın fazlu nimetinden. Yani rüşt yahut hep bu zikrolunan tahbib ve tekrih. Tahbib imanın sevdirilmesi, tekrih kerahatten geliyor. Küfrün, isyanın, çirkin, çirkin görülmesi ve rüşt hep Allah'ın fazlu nimetinden olarak cereyan etmektedir. Yani buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Biz Allah Teala'dan işte bu ayetler okurken dua etmek onun için çok kıymetli. Yani Ya Rabbi bu de bana nasip et. Ya Rabbi bana da imamı sevdir. Bana da küf, küfrü çirkin göster. Çünkü dua ile aslında arkadaşlar biz Tabii biraz ben burada haddi açtım böyle dua olmaz yani e, dua e, şeyiyle sizi kandırarak kısa bir e, <gülüyor> mihalî tefsir e, yapıyoruz yani dua yapıyoruz diye sizi kandırarak Çünkü dua etmeyi çok istiyorsunuz efendim e, dua neyi dua ederken biz hep sonuçları istiyoruz da o sebepleri o, o sonuca götüren sebepler dikkatimizden kaçıyor arkadaşlar. Mesela Cenab-ı Hak'tan hep cennet istiyoruz. Peki o cennete neyle gidiliyor? İmanı seveceksin, peygambere itaati seveceksin. Bugün okuduğumuz ayetler, peygamber hakkında yani duada zikrettiklerim beşte biri falandır okuduklarımızın. Yani peygambere tabi olacaksın, bundan hiçbir zaman yüksünmeyeceksin, insanlar nazarındaki değerlendirmelere itibar etmeyeceksin. Ne derler diye bakmayacaksın. Yönünü şaşırmayacaksın. İşte burayıyla ilgili konuşalım. İmanı seveceksin. Kalbinde onu devamlı besleyeceksin. Küfrü, şirki, isyanı hepsini çok kötü göreceksin. Ve o rüştü Allah'tan isteyeceksin. Yani bunları yaparsan cenneti kazanıyorsun. Biz hep tabi cennet dediğimizde aslında Yanlış dua değil, sakın öyle anlaşılmasın. Zaten cennete götüren yolları da zımnen istemiş oluyoruz. Değil mi? Yani cennet dediğimizde. Akıllı birisi için tabii bu. Yoksa şöyle değil, ya Rabbi ben istediğim gibi yaşayayım, sen beni gene de cennetine sok. Hani neydi o? Urran يَعُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ garur. O çok kandırıcı şeytan, sizi Allah ile kandırmasın diye. O anlamda değilse eğer bizim cennet talebimiz, Ya Rabbi beni cennete götürecek amellere de cennete götürecek hayata ve ahlaka da muvaffak kıl dememiz lazım. İşte burada rüşten bahsediliyor, rüştü istemek lazım. Neden biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü dua insanın kendi kendine telkin etmesi, kendi kendine hedeflerini netleştirmesi demektir. Yani kişi ne yapmış oluyor dua ederek? Ben şunu istiyorum, hayatta benim için önemli olan budur, hedefim budur benim, oraya da şu niteliklerle gidiliyor öğrendim ki. Yani şu niteliklerle gidiliyor, o nitelikleri o hedefe ulaşmak için... İstiyorum diye kendi kendine sürekli telkin ederek olur ya gün içinde ayağın kayar, yoldan şaşarsın, ne bileyim böyle birilerine imrenirsin, dikkatin dağılır. İşte onlardan insanı koruyor arkadaşlar dua. Ben böyle düşünüyorum. Hatta öyle ki arkadaşlar insan duasıyla, doğada söyledikleriyle ne, neye ne kadar emek vereceğini bile sınırlamış, belirlemiş oluyor. Buna hep şunu örnek veririm. Mesela başımı sokacak biri ev ver ya Rabbi diyen o kadar çalışır. Ya Rabbi şöyle gelenimi gidenimi rahatça kimse herkes rahat ederek ayırlayacağım, ağırlayabileceğim ferah bir ev nasip et. Şimdi bizim evde yorganlar çok çıkarılır. Çok yedeki organlar falan vardır. Diyorlar ki bunların bir, diyor ki bunların birazını biraz versek falan. Veremem çünkü biraz, yani birkaç bir hafta sonra başka bir grup gelecek yatıya. Yani dolayısıyla arkadaşlar yani ne istediğinize dikkat edin. Anlatabiliyor muyum? Cenab- bak ben ne dedim? İşte gelenin gidenin rahat edeceği geniş bir yer. diyor ki Cenab- Hak, tamam gelenin evi de vereceğim, geleni gideni de vereceğim diyor misafiri de vereceğim diyor. Yani ne istiyorsunuz, ne istiyorsunuz? İnsan ona göre çalışıyor arkadaşlar. O kadar çalışıyor. işte mesela bir öğrenci düşünün sınıf geçsem yeter diyen ne kadar çalışır? takdirname almak istiyorum diyen, dereceye girmek istiyorum diyen, işte Türkiye çapında diyelim üniversite sınavlarına giriyor, ama iki yıllık mı iki yıllık bir yere kafamı soksam yeter diye düşünen ne kadar çalışır? İlk bine gireceğim çünkü benim istediğim üniversite ilk bine girenleri alıyor diyen kişi ne kadar çalışır arkadaşlar? Yani koyduğunuz hedef kadar, yani duanız kadar çalışırsınız. Onun için cennetin de kenarından köşesinden bir yer demeyin. Ortasından, en yüksek mevkilerden deyin. Çünkü o zaman oraya göre e, emek sarf edersiniz. İşte bu Allah'ın fazlındandır. Dolayısıyla yani ben şöyle demeyeceksiniz, demeyeceğiz, ben de dahil. E, ben işte anladım, cennete böyle gidiliyor, sadaka verirsin, namaz kılarsın, affedersin, işte sayıyorsun. Bunları yaparım, cennete giderim. Hayır arkadaşım. Onları yapmayı da Allah'tan isteyeceksin. Cennete gitmeyi de Allah'tan isteyeceksin. Çünkü insan Allah korusun arkadaşlar cennete biz amelimiz sayesinde gidilmeyiz tek başına. Allah ikram etmedikçe. Ama amelsiz de olmaz. Öyle de zannetmeyelim onu. Yoksa pek çok ayete ters düşmüş oluruz. İş bu. Ulaike hum. Yani ulaike humur raşidun dedi ya Cenab-ı Hak. İş bu, ulaike hum ismi işaretinde hitap peygambere işaret ve zamir de habbebe ileykum'daki muhataplaradır. İşte onlar rüşte ermiş olanlardır dediğinde işte diye Cenab-ı kime gösteriyor? Peygambere. Kimi gösteriyor? İşte bütün bu Efendim, habbebe ileykumul imane ve kerraha ileykumul kufra vel füsuka dediği kişilerin tamamı. İşte onlar dediği, gösterdiği kişi Peygamberimiz, onlar dediği kalplerine iman sevdirilmiş, süslenmiş, küfür ve şirk ve da kötü gösterilmiş olan kişiler. Zahire nazaran, lev yutuyumdaki, lev yutuyumdaki, lev Daki muhataplar da buna dahil görünüyor. Yani yukarıki ayette yani peygamberin beyan ve ihtarı üzerine reylerinde ısrar etmeyip hepsi iman ve itaatle rüştü kıyaset gösterdiler. Fusku isyandan sakındılar anlamına da gelebilir. Yani yukarıya doğru peygambere, kendileri peygamberi yönetmek yerine bu yapmaya çalıştıklarının yanlış olduğunu anlayıp peygamberin kendilerini yönetmek nesini kabul eden bu bu kavrayışı hemen gösteren hemen o yaptıklarından geri adım atanlar da bu rüşte dahildirler. Vallahu alimun hakim. Allah alimdir, hakimdir. Her şeyi bilir. Fazlunu nimetini de bakın Allah dedi ya. Sonunda alim ve hakim geldiği için Allah fazlunu nimetini de hikmetiyle verir. Çünkü biliyor. Kim buna layık, kim hak ediyor, kimin tutulacak tarafı var? E, bu çok önemli arkadaşlar. Peygamber Efendimizin bazı sözlerinden sallallahu aleyhi ve sellem anlıyoruz ki e, Cenab-ı Hakk'ın affı için bile tutulacak tarafımızın olması gerekiyor. O yüzden çok söylediğimiz bir şeydir. Hiçbir hayrı küçük görmeyin arkadaşlar. Allah büyük büyük yaptıklarımızı Allah korusun kabul etmeyebilir. İçine riya karışmıştır, ne bileyim bir şeyler karışmıştır. Ama bir gün bir kenarda birisi böyle fısıltıyla karnım aç demiştir. Sen de diyor, ya bazen böyle çok pişman oluyorum, e, kaçırıyor insan o anları. O anları kaçırmamamız gerekiyor arkadaşlar. Mesela geçen gün fırında adam böyle kenarda bekliyor nereden baksam 60-70 yaşlarında. O kadar gariban ki yani fırıncı da herkesin işini gördükten sonra ona böyle iki tane ekmek uzattı. Ee, yani niye mesela orada onun hani başka şeyler de alıp ona vermedim? Ee, insan böyle gaflet ediyor. Belki de onunla kurtulacaksın yani. Bu yaptıkların hepsi belki boşa gidecek. İçine riya karışıyor, şöhret karışıyor, sevgi görüyorsun, itibar görüyorsun. Bir şeyler, bir karşılıklar görüyorsun. Ama e, o yüzden her anın bir hayrı vardır arkadaşlar. Her anın bir hayrı bir de şerri vardır. Her anın o yüzden İbnül Vakt olmak yani Sufi İbnül Vaktır derler ya yani sufi anın çocuğudur. O anı gözetler yani. Şu an ne yapmam gerekiyor? İşte hatta bundan yola çıkarak derler ki insanın hayatındaki en kıymetli an şu andır. En önemli insan da şu an yanında oturandır. Onun gönlünü alırsa belki oradan bir sevap kazanır yani. Ona selam vermesi lazım. Ona e, onun kalbini yapması lazım. Fasıkın sözüne kapılmanın ve peygamberi dinlememenin neticelerinden biri olan Anet. Anet neydi? Perişanlık. Yani siz peygamber sizin sözünüzü dinlerse veya siz fasıkın sözünü dinlerseniz bir fasık haber getirdiği zaman araştırmayıp ona ona kulak verirseniz perişan olursunuz. Fitneye düşersiniz demişti. İşte o fitne zümresinden olmak üzere... 9. ayette müminlerin arasında çıkan savaşlardan bahsediliyor arkadaşlar. Daha var vaktimiz. Ve in ta'ifetan minel mukmineb katatlu. Eğer müminlerden iki taife birbiriyle vuruşursa arkadaşlar bu ne zaman olmaya başladı? Yani ne zaman müminler birbiriyle savaşmaya başladılar arkadaşlar tarihten beri? Pey Peygamberimizin vefatından hemen sonra. <gülüyor> Peygamberimizin vefatından hemen sonra arkadaşlar. Ee, ben o dönemi okuduğumda, işte 16-17 o yaşlardaydım, 4 halife dönemiyle ilgili bir kitap okudum. Tabii insan çok üzülüyor, çok şaşırıyor, çok böyle bir hayal kırıklığı yaşıyorsun. Çünkü sahabeyi böyle melek gibi ya da ne bileyim işte olağanüstü tasvir etmişsin zihninde. Fakat ben arkadaşlar biraz cins bileyim demek ki çok rahatlamıştım. Orayı ilk okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Hangi kitap yani hatırlıyorum. Ve o yaşadığım rahatlık duygusunu hatırlıyorum. Çünkü demiştim ki ha yani onlar da yaptığına göre Bunların arasında cennetle müjdelenenler de olduğuna göre bu cennetle müjdelenenler Hazreti Ali'nin safında, Hazreti Ayşe'nin safında iki tarafta da var ve birbirleriyle savaşmışlar. Yani demek ki insan ve, yani az buz bir iş değil yani savaştılar ve vuruştular yani birbirlerini ölenler oldu. Dolayısıyla böyle bir şeye karışmış olmasına rağmen cennete gidiyorsa birisi demek ki o kadar da zor değil bu cennete gitmek. Hani biz de o kadar berbat, en kötü, tarihin en kötü insanları değiliz yani diye düşünmüştüm. Bu tabii biraz hadsiz bir yorum. Siz gene de e, dikkatli olun, benim gibi gözünüzü karartmayın arkadaşlar. E, müminler tarih boyunca da bugün de birbirleriyle savaşmışlardır. E, bazen daha büyük savaşlar, bazen daha küçük savaşlar. İşte kendi topraklarımıza bakalım. Yani Osmanlı geldi... Ve bütün beylikler, hepsi teslim ettiler. Sen en güçlümüz sensin. Gel hepimizi sen yönet mi dediler. Yoksa onlar da birbirleriyle savaştılar mı arkadaşlar? Efendim biliyoruz yani. Yakın, Şimdi şu anda bile yeryüzünde maalesef böyle oluyor. Bu ayet arkadaşlar, acizane kanaatim. Sizi ve beni aşıyor. Yani bu ayetin ahkamı öncelikle sıradan insanlara yönelik değil. Hele biz kadınlara daha da sonra sıra gelir. Bu ayet çok şükür böyle olduğu için. Bazı ayetlerin hükmüyle arkadaşlar, o ayetten çıkan hükümle doğrudan muhatap, birinci sırada yani, muhatap olmadığımız için ne kadar şükretsek azdır. Ne kadar şükretsek? Yani e, mesela ulemanın sözünü aktarıyorum. Bu sözlerde içtihat neticesi olduğu için değişebilir duruma göre ama bilinen meşhur olanı söylüyorum. E, düşman ülke sınırlarının dışındaysa savaş erkeklere farz olur. Ülke sınırı yaşadığınız şehrin içine girdiği zaman kadın erkek herkese farz olur. Yani düşünebiliyor musunuz? İşgal olmadığı sürece bize cihat farz değil. Şahane değil mi? Evet. Yani en azından öyle bir hesap vermeyeceğiz yani. Ama erkekler dünyanın en doğusundaki Müslüman kadını kafirler esir alsalar, ne esir kadınlar gösteriliyor fotoğraflarını yaşadıklarını görüyoruz arkadaşlar. Kafirler esir alsalar, onu kalelerine sokmadan önce onların elinden kurtarmak dünyanın en batısındaki Müslüman erkeğe de farzdır. İşte nargile kafelerde sabaha kadar e, Vatan Millet Sakarya diye konuşarak efendim olmuyor bu cihat yani. O da bir eğer tebliğ yapılıyorsa meseleler ama çok fazla konuşuyoruz biz. Ee, ve bu neye sebep oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Ee, çok fazla konuşmak zihinsel olarak rahatlamaya sebep oluyor. Sanki gereğini yapmışız gibi bir rahatlık hormonu salgılıyor. Bu böyleymiş gerçekten, bilimselmiş aynı zamanda. Birisi, bir nörolog söyledi bunu. Ee, yani bir şey mesela çok fazla diyet konuşuyoruz, rejim konuşuyoruz, spor konuşuyoruz, işte sağlık konuşuyoruz. Konuştukça bir biraz konuştukça sanki onu yapmışız gibi bir aldanma oluşuyormuş zihnimizde. O yüzden böyle bir kötü tarafı da var. Sırf yani lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmanın. Eğer müminlerden iki taife vuruşurlarsa, şimdi bununla ilgili çeşitli sebebin üzüller var. Rivayetlerin hulasasına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Saad bin Ubade'nin marazında, ziyaretine müteveccihen giderken Sa'd bin Ubade Ensar'dan arkadaşlar, Ensar'ın önde gelenlerinden. Hastalanmış, ölümcül bir hastalık yaralanmıştı sanıyorum. Öyle hatırlıyorum. Peygamber Efendimiz onu ziyarete giderken dikkat edin. Abdullah bin Ubey bin de uğraması rica edilmiş. Yani Peygamberimizin zaman zaman bu Abdullah bin Übeyn münafıkların reisidir biliyorsunuz. Ona bazı jestler yapmasını tavsiye ediyorlar. Hatta hatırladığım kadarıyla Hazreti Ebubekir Bekir tavsiye ediyor. Ya Resulallah diyor. Onun gönlü çok kırgın. Hani şimdi tam kral olacaktı. Sen geldin. Biliyorsunuz tacı tahtı hazırlanmıştı yani adamın. Peygamberimiz hicret edince kaybetti. Yani o şeyi. Eli, kaçırdı avuçların içinden yani. Dolayısıyla bir türlü Hani e, itaat edemiyor, iman ettim diyor ama her seferinde münafıklık yapıyor. İşte ona arada böyle gönlünü okşayacak, hani onun Araplar nazarında o kabilesi içindeki konumunu, çünkü kral seçiyorlardı adamı, hani onu böyle pekiştirecek e, jestler yapsanız diyorlarmış. E, i̇şte oraya giderken de Sa'd bin Ubade'ye giderken de yol üstündeymiş demek ki onun olduğu yer ya da toplanmışlar orada yol kenarında bir yerde peygamberimize diyorlar ki Abdullah bin Übey orada ona bir uğrayıp selam verelim diyorlar. Peygamber Efendimiz de gidiyor ve o sırada da bir merkebe binmiş peygamberimiz. Arkadaşlar merkebe binmek tevazudur biliyor musunuz? Yani tevazu, mütevazı insanlar merkebe biner. Ha, Anadolu'da bile öyledir. Abdullah bin Übey Merkebin kokusu bizi rahatsız etti diyor. Yani uzak dur. Çok kötü kokuyor hayvanın diyor peygamber Efendimiz. Yani bak her vesileyle işte <gülüyor> Allah'a ve yu'dûnerrasûl. Allah'a ve Resulüne kim eziyet ederse arkadaşlar. Efendim mecliste hazır bulunan Ensar'dan Abdullah bin Revaha Hazretleri de Vallahi Resulünün, Resulullah'ın merkebinin kokusu senden daha hoştur diyor. Sen o merkepten daha kötü kokuyorsun diyor. Bunun üzerine Abdullah bin Übey'in kavminden taraftarları kızmış, Abdullah bin Revaha Hazretlerinin arkadaşları da kızmışlar. İbni Revaha Hazreç kabilesine, Hazreci imiş, Hazreç kabilesindenmiş, Abdullah bin de Evs kabilesinden bu iki kabilenin yüzyıllara dayanan tarihi düşmanlıkları var İslam'dan önce arkadaşlar. Yani rakip kabilelerden Telli ile Sefer oğulları hikayesini biliyorsunuz işte onun gibi hiç geçmiyor yani. Olduklarında iki kabileden bir takım kimseler yani herkes kabilelere ayrılıyor. E, silahsız olarak elleriyle, paçuçlarıyla, sopalarla... Dövüşmeye başlıyorlar, birbirlerine giriyorlar yani. Ama Müslümanlar, bunun üzerine bu ayet nazlı oluyor ve in taifetani min al Eğer müminlerden iki grup birbiriyle savaşırsa, Rasulullah okuyor ayeti, bu suretle barışıyorlar. İşte bizim de arkadaşlar, bir olayla karşılaştığımız anda ayet okuyabilmemiz lazım. Ha, olay geçmiş, 15 gün sonra sen hatim indirirken karşılaşmışsın. Bak gördün mü bu ayet tam o gün ki, e, meseleye veya o, o soruya cevap, ben öyle oluyorum yani, e, demek işe yaramıyor arkadaşlar. Yani o kadar vakıf olmalıyız ki Kur'an-ı Kerim'e bir olay olduğu anda daha oradayken ayeti okuyabilmeliyiz. Bu konuda sizden dua bekliyorum o şeye o, o düzeye gelebilmek için fakat İbn Cerir'in ve İbn Ebi Hatim'in Süddi'den rivayetlerine göre Ensar'dan İmran namında bir zatın şimdi bu da başka bir hikaye. Yani hikaye demeyelim, rivayet. Hikaye deyince kurgusal zannediliyor. Yani bu ayetin sebebi nüzulüne delil kaynak gösterilen başka bir olay anlatılıyor. Ensar'dan İmran namında bir zatın buradan çok sorularınızın çıkacağını düşünüyorum. Yazın, verin arkadaşlar. Ümmü Zeyd namında bir zevcesi vardı. Kadın hısımlarını ziyaret etmek istemiş, akrabalarını. Zevci göndermemiş. Ve onlardan kimse gelmemesi için de hanesinin illiyesinde üst kadında kadı, katında kadını hapsetmiş. Yani kadının gitmesine de izin vermiyor. Onların gelmesine de izin vermiyor. Hani böyle bir şekilde görüşürler diye de engel oluyor, bir yere hapsetiyor. Kadın ailesine haber göndermiş. Onun üzerine kalmi gelmiş, oradan indirip götürmek istemişler. Kocası da çıkmış, kendi kalminden istihane etmiş. Yani imdat diye sesleniyor, kendi ailesini çağırıyor. Binaenaleyh amcasının oğulları gelip kadın ile ailesinin arasına girmeye çalışmışlar. Onlar da müdafaa etmeye çalışırken dövüşmüşler. Yani arkadaşlar bu adamın kardeşleri de demiyorlar ki, sen niye göndermiyorsun? Yani bu kabilecilik böyle bir şey arkadaşlar. Bizim kabile ne yaparsa yapsın haklıdır. Amcamın oğlu beni kavgaya çağırmış. Haklı mısın, haksız mısın diye bakmam. Amcamın oğlu kiminle savaşıyorsa ben onunla savaşırım. İşte bu kabileciliktir arkadaşlar. Bugün de böyle bu zihniyet. Ben bunu kulaklarımla duydum arkadaşlar. Diyor ki, aile büyüklerinden biri ben diyor mesela diyor hırsızlık yapsam diyor beni ihbar mı edeceksiniz diyor. Bir de böyle gözünü devirerek. Yani saklayacaksınız beni diyor. Mesela adam katil arkadaşlar, akrabaları saklıyor. Adam hak yemiş, iflas etmiş, zarara uğratmış, borçlanmış, ödememiş arkadaşlar malını kaçırıyorlar. Bu o kadar çok yapılıyor ki. Hep beraber saklıyorlar adamın malını, onun bunun üstüne geçirtiyorlar. E alacaklığı ne olacak? Yani hep beraber o alacaklının hakkını yiyorlar. Anlatabiliyor muyum? İnsan ilişkilerinde arkadaşlar adaletin daha altına inilmeyecek en alt basamak olduğunu unutmayın. Adalet erdem değildir. Yanlış anlaşılmasın şimdi açıklayacağım. Yani adalet o kadar zorunludur ki farzdır yani bir meziyet değildir. Meziyet ihsandır arkadaşlar. İhsan meziyettir. İhsan nedir? Hak ettiğinden daha azına razı olmak, karşındakinin hak ettiğinden daha fazlasını vermektir. İhsan budur. Adalet nedir? Ne ben hakkımı bırakırım, ne kimsenin hakkını yerim. Herkes hakkını alsın. Bu en alt seviyedir arkadaşlar. Bunun altına inmek zulümdür. Adaletin zıttı zulümdür. Dolayısıyla orada artık işte zalimler için, Neler okuduk? Ne ayetler okuyoruz arkadaşlar? Bir bakın zalimlere neler söyleniyor Kur'an-ı Kerim'de. Evet, bu ayet bunun üzerine nazil olmuş diye de bir rivayet var. Resulullah adam göndermiş, barıştırmış, tarafein Allah'ın emrine rücu etmişler o öfke geçince. Evvelkisi birinci ayetin mazmununa daha yakındır diyor. Yani önceki rivayet ayetlerin içeriğine daha uygundur diyor. Şimdi oraya geçeceğim arkadaşlar. Geçmeden önce öfke kontrolünü de kısaca hatırlatmak isterim size. Ee, çok büyük bir meziyettir öfke kontrolü. Gazali'nin insanı, insanı helake götüren davranışlarla ilgili, üçüncü cildi, ihyanın üçüncü cildi insanı helake götüren davranışları anlatır. Orada hepsinin bütün anlattıklarının özeti öfkenize hakim olabilmek. Öfkenize, nefsinize, hırsınıza hakim olabilir. Yani nefsi insanın yapısını dörde ayırır Gazali. Kendi cümleleriyle, kelimeleriyle ve benzetmeleriyle söylüyorum. Camide hoş olmuyor ama insanın bir köpek tabiatı vardır diyor. Bu öfkeyi temsil eder. İnsanın bir domuz tarafı vardır diyor. Bu doymayan nefsi yani şehvet oburluk, hırslar, nefsin doymayan tarafını temsil eder. İnsanın bir şeytan tarafı vardır. Şeytanından insanda bir pay vardır. Efendimizden de biliyoruz bunu. Bu da kurnazlık, ara bozmak, böyle tilki tarafı insanın yani tilki tarafı. Bir de melek tarafı vardır. Bunları kim yönetecek arkadaşlar? Akıl. Gazali diyor ki bu dördünü akıl yönetir. Akıllı insan diyor, köpeği domuza musallat etmesi lazım. Ne demek? Yani öfkeleneceksen kendi hırslarına, kendi doymak bilmeyen nefsine, kendi açgözlülüğüne, kendi oburluğuna, kendi müsrifliğine neyse işte onlara öfkeleneceksin. Orada kullan öfkeni diyor. Öfkeyi orada kullan. O zaman... Köpek de kontrol altında, domuz da kontrol altında. Geriye bir şeytan kaldı, onun da ivalarına kanmazsın. Efendim melek tarafını güçlendirirsin, onun nasıl güçlendirileceği belli, şeytanın nasıl zayıflayacağı belli, hepsinin yolu var. Elhasın arkadaşlar öfke kontrolü ne demek? Arkadaşlar öfkelendiğimiz anda o öfkenin gereğiyle hareket etmemek demek. Bunun için mola vermemizi söylüyor peygamberimiz. Aynı şeyi bugün modern psikoloji söylüyor arkadaşlar. İşte şu anda bu konuyu konuşmayalım deyin. İşte çıkın gelin falan filan. Peygamberimiz diyor ki kalk abdest al, namaz kıl. Gene geçmedi gusül abdesti al, çık yürü. yani diyor. Zaten abdest alıp iki rekat namaz kıldın mı sakinleştin yani. Bir de dua ettin mi ya Rabbi pişman olacağım şeyler yaptırma diye. Ve arkadaşlar... Leis esh-şedidu bi-sur'ati inne'l-şedidu allazi Ne yazık ki çok hadis metni ezbere bilmiyorum. O konuda da duanızı isterim. bildiklerimden biri efendimiz buyuruyor ki pehlivan güreşte hasmını yenen değildir. Asıl pehlivan öfkelendiği zaman kendine hakim olandır. Tabii bunun için farkındalık da çok önemli. Avaz avaz bağırıyor, Ner, niye, nereden çıkardın kızdığımı, kıyım söylemiş kızdım diye diyor. Ama avaz avaz bağırıyor mesela. Farkında değil yani. Birinci adım fark etmek. Yani şu anda çok öfkelendim. Onun için ne diyorlar psikologlar bize? Duygularınızı tanıyın. Şu anda kırıldım. Şu anda biraz üzüldüm. Bunu tanımanız duyguların da hareket edeceğin anlamına gelmez. Onu tanı, ondan sonra ilkelerinle o duyguları da yönlendir diyorlar. Çünkü senin öfkeni kontrol edebilmen için, ya şu anda ben şimdi yeni moda o, öfkelendim demiyorlar, tetiklendim diyorlar. E her zaman bir moda çıkacak. 5-10 yıl sonra başka bir şey çıkar arkadaşlar. Hani trendleri takip ettiğimiz bilinsin diye söylüyorum bunu. Efendim tetiklenir misiniz, öfkelenir misiniz? İşte bilemiyorum. E, kontrolü mü kaybedersiniz? Bir tiyo daha vereyim arkadaşlar. Okuduğum bir metin hayatımda çok işime yaradı. E, 90'lı yıllarda okuduğum bir kitap diyordu ki e, duygularınızı kendinize tarif ederken ne kadar şiddetli duygu olması gerekmiyor. Duyular da olur. Beş duyu da olur yani. Ne kadar şiddetli tarif ederseniz onun sonucunu o kadar şiddetli yaşarsınız. Yani hangi kelimelerle tarif ettiğiniz de çok önemli. Bu adam beni deli ediyor demek var. Oynattım ya kafayı oynattım yiyeceğim kafayı yiyeceğim demek var arkadaşlar. Yani evet biraz sinir bozucu oldu bu sefer demek var. Bak ikisi aynı değil. Hissedeceğiniz kızgınlık da aynı değil. Hatta şeyi örnek veriyor. Açlıktan ölüyorum dersen daha çok yersin. Biraz acıktım dersen daha az yersin. Yani kullandığımız kelimelerin biyokimyasal gücü var. Kelimelerin zihnimizde kimyasal sonuçları var yani. Bir şeyi nasıl algılayacağımızı dönüştürebiliyorlar. Bu bakımdan yani öfke kontrolü çok çok önemli. Buradaki verilen örneklerin ikisinde de öfkelerini kontrol edemeyen ve bastıramadıkları, kontrol edemedikleri tarafkirlik tarafkirlik duygusuyla, kabile duygusuyla, işte aşiret duygusuyla hareket etmek var. Her ikisi de onları bu istenmeyen duruma götürmüş oluyor. Burada kalalım. Ayetin devamı bizi biraz daha düşündürecek sonuçlarla devam edecek. Allah'a emanet olalım. Soru gelmiş ama ona yarın cevap vereceğim bugün geldiği için. İnşallah.